Nefsine kulluk eden gerçekte puta kulluk etmektedir. Allah'a Celle Celaluhu ihlasla ibadet eden kişi de nefsi tepelemiş demektir. rivayet edildiğine göre bir gün Malik bin Dinar radiyallahu anh Basra çarşısında yürüyordu. Dükkanın birinde incir gördü ve canı çekti.